Vezir ile Şehzade Bir Şah'ın ava meraklı oğlu varmış. Av sırasında oğlunun başına kaza geleceğinden korkan babası, bu sevdadan vazgeçmesi için defalarca uyarmışsa da, onu bir türlü ikna edememiş. Sonuçta çareyi, çok güvendiği vezirini oğluna göz kulak oldurmakta bulmuş. Masal bu ya, günlerden bir gün yine ava çıkmış şehzade, tabii yanında vezir olduğu halde. O yer senin, bu yer benim, dolanmışlar epey zaman. Ağaçların çokluğundan, otların sıklığından, gözün ancak önünü görebildiği bir ormana varmışlar nihayet. Birdenbire karşılarına bir vahşi hayvan çıkmasın mı? Dururmuş şehzade, hemen düşmüş peşine. Vezir ona dur diyeceği yerde vahşi hayvanı kışkırtıyormuş habire. Atla iş sürmüşler, bir zaman sonra iyice daralmış yol. Üstelik dallar, otlar tıkamış görüş mesafelerini. Bunun üzerine attan inerek takibe yayan devam etmişler. Hayvan sığ bir yere kaçıp ansızın gözden kaybolmuş. Vahşi hayvanı bulmaktan ümit kesen şehzade arkasını dönünce yalnız olduğunu anlamış. Sağa sola, öne arkaya, aşağı yukarı bakmış delirgin gözlerle kaybolduğunu fark edip bir başına el yordamıyla naçar yürümeye başlamış. Az gidip uz gitmeden ağacın altında oturup ağlayan bir kız rastlamış. Merakından neden ağladığını sormuş. Gözyaşlarını elinin tersiyle silen kız, şehzadeye bakıp içini çekerek, kendisinin Hint mihracelerinden birinin kızı olduğunu, dadılarıyla birlikte gezmeye çıktıklarını, her nasılsa at üstünde uyuyakaldığını, bu halde ne kadar gittiğini bilmeden yere düştüğünü, o vakit uyanıp gözlerini açtığında dadılarının yanında bulunmadığını, bu yaban yerde yapayalnız kaldığını anlatmış. Kızın başından geçenleri sabırla dinleyen şehzade halini acıyıp yanına almış onu, birlikte yürümeye başlamışlar sonra. Ne yöne gittiklerini bilmeden ilerliyorlarmış ki kişnemeler çalınmış kulaklarına ansızın. Sesi tanımış şehzade, sevinçle takip edip atına bulmuş. Bundan sonraki yolculukları at üstünde olmuş. Dolu dizgin süre süre yolları nihayet bir örenliğe çıkmış. Kız yorulduğunu söyleyip, ''Burada biraz dinlenelim.'' demiş. İnmişler. Kız Harabiye doğru giderken, şehzade atının başında kalıp onun dönmesini beklemiş. Aradan epey süre geçmiş. Ne ki izbelikten dönmemiş kız. Meraklanmış şehzade, atını orada bırakıp Harabiye girmiş. ''Bir de ne görsün dersiniz?'' Yıkıntıların tam ortasında büyük bir duvar, duvarın tam ortasındaysa koskoca bir delik. Sessiz ve ağır adımlarla varıp, gizlice delikten gözlemiş şehzade. Bu kez ne görse beğenirsiniz. Önceki alımlı güzel kız gitmiş, yerine siz yamyam, yam, ben söyleyeyim gulyabani, korkunç bir yaratık geçmiş. Hırıltılar içinde çocuklarına şöyle diyormuş. ''Yavrularım biliyorum bütün gün aç kaldınız ama inanın değdi buna. Zira size şişman bir şehzade getirdim. Onunla karnınızı tıka basa doyurursunuz.'' Çocukları da tıpkı anneleri gibi korkunç bir görünüme sahipmiş. Birazdan ''Çok acıktık anne çabuk ol.'' diye çığırmışlar. Gördükleri karşısında nefesi kesilip nutku tutulan şehzade, Baştan aşağı titreyerek varmış atına, başlamış kara kara derin derin düşünmeye. O böyle karamsı ve derinsi düşüne dursun eski haline dönüşen kız, dangadak vermiş tepesinde. Şehzadenin tir tir titrediğini görünce sormuş sebebini. Hıçkırıklara boğulan sesiyle nedenini söylemiş şehzade. Çok korkunç bir düşmanım var da ondan. Kız umut vermiş. Korktuğun şeye bak canım. Say avcuna çil çil altınları, şerinden o an kurtul. Ne ki şehzade, onun kadar umutlu değilmiş. İyi de, gözü paramda değil ki, bilakis canımda. Bu kez akıl göstermiş kız. Kurtulmak istiyor musun sen onu söyle. Başını öne düşürüp kekeleyerek, evet deyince, göğü işaret ederek, Tüm insanların, hayvanların, cinlerin sahibi olan Allah'a sığın ve ona şöyle yakar. Yarattıklarının şerrinden, yaratıkların malikine sığınırım. Kızın tavsiyelerine uyarak buğulu gözlerini göğe dikip ellerini havaya kaldırmış şehzade ve içinden bir şeyler fısıldamış. Derken kız bir anda ortadan kaybolmasın mı? Fırsat bu fırsat deyip atına atladığı gibi derhal uzaklaşmış oradan şehzade. Bir şekilde çıkmış ormandan ve soluğu babasının yanında alıp başından geçenleri uzun uzun anlatmış. Bunun üzerine padişah oğlunu perde arkasına gizleyip veziri çağırmış huzuruna. Olan biteni bir de ondan dilemiş. Bitirdikten sonra şah perdeyi işaret ederek oğlunu yanına çağırmış. Şehzadeyi karşısında sağ salim gören vezir, kuyruklu yalanı ortaya çıkınca aman dilemiş şahından ama gel gör ki son pişmanlık fayda etmediği gibi iş işten geçmiş. Beti benze atan vezirini cellatlarına teslim eden şah, Derhal kellesini gövdesinden ayırın diye emretmiş. Vezir hikayesini bitirdikten sonra sırtlan dişlerini açığa çıkarıp ara vermeden devam etmiş. Bir de tersinden düşünelim soylu hükümdarım. Bu hekim ilaç vermeden sizi iyileştirmedi mi? Hükümdar bu sözlerin nereye varacağını düşünürken vezir eklemiş. Aynı şekilde tatlı canınıza kastetmeyeceğine malum, Şüphe tohumlarını nihayet hükümdarın kalbine düşürmeyi başaran vezir, sabırla bir şeyler söylemesini beklemiş. Saçlarını, sakallarını sıvazlamış hükümdar, bahçede kesik kısa voltalar atmış, önceden yalancılık ve kıskançlıkla suçladığı vezirinin bir an haklı olabilme ihtimalini aklına getirip, tabii ya neden olmasın diye mırıldanarak ilave etmiş, ajan olabilir, ne bileyim tahtıma göz diken bir gammaz, Ardından vezire dönerek, ''Söyle bakalım şimdi ne yapacağız?'' diye ona akıl danışmış. Uzun uğraşlar sonunda hasmını kündeye getirdiğinden emin olan vezir, Handi ise zil takıp oynayacak. İçinden geçenleri belli etmemeye gayret ederek hükümdarın eteklerine yapışmış hemen ve ''Asil efendim'' demiş, ''Adamlarınızı emredin onu buraya getirsinler. Aman ha konuşmasına izin vermeyiniz büyü yapar sonra.'' Bu fikir aklına yatmış hükümdarın ve fakat hekimi işkillenmesin diye sabahı beklemiş. Sabah olanda hekim çıkmış katına. Hemen ardından beş on cellat. Hekim tuhaf şeyler olduğunu sezinleyerek, ''Hükümdarım kötü bir şey mi var?'' diye sorunca vezirin sözlerini anımsamış hükümdar. ''Sus, konuşma alçak kain. hain.'' Hekim canını kurtaramayacağını anlayınca, ''Hükümdarım'' demiş alttan alarak. Bari müsaade edin de ailem ve arkadaşlarımla helalleşeyim. Bazı emanet kitaplarım var, onları da sahiplerine iade edeyim. Hem içlerinde bir kitap var ki, dünyada misli benzeri yoktur. Onu da size bırakayım. Cellatlarını yanında götürmek kaydıyla kabul etmiş hükümdar, gitmişler birlikte. Ailesiyle dostlarından helallik alıp, emanet kitapları sahiplerine iade ettikten sonra saraydaki odasına dönmüş. Hükümdara bahsettiği kitabı çıkarmış. Eline beyaz tozlu tepsiyi alarak huzuruna çıkmış. Efendim, başımı kestikten sonra bu tepsiye koyunuz lütfen. Boğazımdan ılgıt ılgıt akacak olan kanı bu toz kurutacaktır. Koynundan çıkardığı kitabı uzatarak, boynum vurulduktan sonra da bunu okuyunuz. Kız kıs gülen gözlerle hekime bakmış vezir. Tam da bu esnada, Kılıcını çıkardığı gibi hekimin kellesini uçurmuş cellat. Kesik kafayı alıp tepsiye koymuşlar. Oluk oluk akan kan anında kesilmiş. Hükümdar kitabın sayfalarını hızlı hızlı karıştırırken, ansızın başı dönmüş, çok geçmeden cansız bedeni yere yığılmış. Herkesin şaşkın korkulu bakışları arasında kesik baş şöyle konuşmuş. Bunu yapmayacaktın hükümdarım. Sorgusuz sualsiz, masum bir cana kıymayacaktın. Kitabın yapraklarına zehir sürmüştüm. Şimdi ne şanın kaldı, ne adın? <Gülüyor> Hikayesini bu şekilde bitirdikten sonra, kesik kesik öksürmüş balıkçı ve şişede hapsettiği ifrite seslenerek, ya İran hükümdarı Yunnan, hekim Dubba'nın canını bağışlamış olsaydı, Kader de onu bağışlamış olacaktı. Yazık ki olmadı. Şimdi anladın mı bu hikayeyi neden anlattığımı? Ben seni hürriyetine kavuşturdum. Ya sen ne yaptın? Düpedüz canıma kastettin. Buna karşılık ben de aklımı ve ferasetimi kullanarak seni ait olduğun yere kapattım. Şimdi şişeyi denizin dibine bırakıp şehre gideceğim. Başımdan geçenlere herkese anlatacağım ki bir daha kimse hatama düşmesin. Sabah oldu. Şehrazat, yarınki anlatacaklarımın yanında daha bunlar ne ki deyip Şehriyar'dan bir gün daha kopardı. Gün evrildi, güneş devrildi, ay gökte belirdi, zaman ilerledi, gece geldi ve Şehrazat kaldığı yerden devam etti.